Evet. Her pazar günü bu saatlerde bildiğiniz gibi ee, bir dağıtı işliyorduk. Bugün inşallah İhramın bidaatlarına değineceğiz Allah dilerse. Diyor ki, El-ihram huve aqdun niyeti lil haccı evu İhram diyor, hac veya ömre yapmak için <gülüyor> niyet etmektir. Ve biliyorsunuz bazı insanlar geçen hafta değinmiştim biraz. Bazı insanlar memleketinden çıkarken tamam mı? Bu, ihrama niyet ediyor. <gülüyor> Özellikle uçakla gelenler, uçakla geldikleri için, uzak yıldan geldikleri için uçak mesela tam ciddede, yani bu mikkatın izasına geleceği zaman, niyeti getirip getirmeyeceği, ihramı giyip giymeyeceği zorluğu olduğu için, tam uçağa çıkarken ne yapıyorlar? İhramı giyiyorlar. İhramı giyerken bunların anlayışları, bilgisizliklerinden dolayı ihramı giydiği zaman işte o an için ne yapıyor? O an için niyet ediyor. Çünkü sanıyorlar ki ihramı giydikten sonra niyeti getirmek lazım sanıyorlar. Ve ihramı giymek niyeti gerektirmez. İhram giyildikten sonra ille de niyet getirmesi şart değildir. Biliyorsunuz kişiyi banyo yaptıktan sonra veya taftaya saldıktan sonra tabi ki banyo sünnettir. Yani banyo vacip değildir. Kişi kirli değilse, yani daha önce kadın olsun erkek olsun temizliklerini yapmışlarsa evde, orada hava soğuk ise banyo yapmasına gerek yok yani. Ama banyo yapması daha eftaldır. Çünkü banyo yapmak sünnettir. Yani temizliktir tabii. Çünkü Ani Sallallahu Aleyhi banyo yaptı. Ondan sonra, banyo yaptıktan sonra bazı şahıslar da ne yapıyorlar? İhram için iki rekat namaz kılıyorlar O bu da kesinlikle bir dağıttır. Çünkü ihramın özel bir namazı yoktur. İhramın özel bir namazı yoktur ve ihram geldikten sonra uzak bir yerden geldiyse, memleketinden mesela orada da niyete girmeye gerek yoktur çünkü orada niyete girmesi bir dağıttır, caiz değildir. İhram miqattan alınır yani ihramın niyeti ama evinden giymiş. Riyad'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, Rusya'dan nereden gelirse gelsin uçağa gidiği zaman mesela gerçekten bu zorluk varsa ihramı giyebilir. Ama ihramı giyerken niyet etmesine gerek kalmıyor. Ne zaman niyet edecek? Miqata geldikten sonra Aleyhissalatu vesselam. Miqata geldikten sonra, miqatta ne yapacak? Arabaya bindikten sonra. Çünkü hani sallallah ve sellem ihrama girdi, ihrama girdikten sonra Hemen orada niyeti almadı. Biliyorsunuz niyet bindikten sonra tabi o zaman deveydi veyahut da attı veya da eşek katırdı neyse. Bu zaman mesela araba. Dolayısıyla mi katı, arabaya bindikten sonra yani koltuğa oturduktan sonra orada ne yapar? Orada niyetini getirir. Ve buradaki niyet sadece telviye getirmektir. Yani niyet ettim Allah rızası için ömre yapmaya söylemek bu nedir? Bu bidattır. Burada kalbinden ömre yaptığına dair kast edecek. Kalbindeki niyeti dili ile ne yapacak? İkrar edecek. Ama bu niyetin keyfiyeti nedir? لَبَّيْكَ Allahumma عُمْرَةً Değmeyecek niyet etten Allah rızası için ömre yapmaya işte Allah'ım Allah sen kabul et yok da Allah'ıma minni umratı bilmem ne falan bunlar yok. Aleyhisselatü vesselam o İslam ümmetinin örneğidir. Tamam mı? Ömre İhrami ise lebbeykallahumma umraten, tabi kalbinden kastıktıktan sonra. Hac ise lebbeykallahumma hacca. Deyemeyecek niyet ettim Allah rızası için hac yapmaya, işte bir sürü laf saymaya. Bunlar hepsi nedir? Bidatdır. O zaman niyeti mikatta, mikatta arabaya bindikten sonra, koltuğun üzerine girdikten sonra, bir de ihramı giyip niyeti getirdikten sonra mikattan sağ kolunu göstermeyecek. Çünkü mikattan sağ kolu göstermek, ay açmak erkekler için bu nedir? Bidattır. Kolun, omuzun, sağ omuzun açılması sadece tevaf esnasındadır. Tevaf bittikten sonra iki omuz hemen ne yapılır? İki omuz kapanır. Dolayısıyla hac boyu veyahut ömre boyu sağ omuzun açılması erkekler için caiz değildir ne zaman yapılır? Sadece tavaf esnasında. Tavaf bittikten sonra bunu yapmak caiz değildir ve bidaattır. Evet. El-ihram birincisi neydi? El-ihram kabril miqat. <gülüyor> yani miqattan önce niyet etmek kesinlikle bidaattır. Caiz değildir. Niyet ettiyse onun niyeti geçersizdir. Hele hele mesela oradan niyet edip miqata geldikten sonra bir de miqattan niyet etmezse niyeti ta oradan yaptığı için Allah korusun mesela çok uzak bir yerden geldiyse bu kadar masraf hepsi boşu boşuna gidecek. Cehaletin, cehaletin şeyini görüyor musunuz? Ve Müslümanlar bazen değiniyorum aciz zanetim çünkü değinmek mecburiyetinde kalıyorum bazen. Müslümanlar dünya konusunda bir şeyler yapmak istedikleri zaman bin bir kişiyle istişare ederler bin bir kişiye söylerler sorarlar ona sorar sırf zarar etmemesi için dünya konusunda bin bir kişiye işe sorar şöyle olur mu böyle yapsam nasıl olur şöyle yap nasıl olur ama din konusuna geldiği zaman bir ibadeti yapmaya geldiği zaman ne kitabı açıp okuyor mesela bu konuyla ilgili ne de bilmiyorsa bilenlere sormuyor ki Allah Cellece diyor ki <gülüyor> eğer bilmiyorsanız Bilenlere sorunuz ve bu bilmiyorsanız bilenlere sorunuz kaidesi bütün tahassuslardadır. Sadece dini meselelerde değil. Yani şimdi sen bir pizza yapacaksın mesela. Kimden soracaksın? Şu pizzacı kardeşimizden soracaksın. Bu bir tahassustur. Ve alimler diyorlar ki feseelühellez zikri hadisesi evet, yani din konusunda din adamlarına diğer tahassuslarda tahassus sahiplerine. Hangi tahassüs olursa olsun sen evinde ne yapmak istersin? O tahassüsün sahibine sormakla mükellefsin. Hani din, dünya konusunda bunu yaparken neden din konusunda? Çünkü bak Amerika'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, Mümler'den geliyor. Bu gibi cehalet içerisindeyken Hacı bomboşa çıkıyor. Yazık değil mi? En azında belki yani 5000 bin dolar para veriyor. Git gel yorgunluk eğer niyeti oradan yaptıysa, bu mikatta da yapmadıysa haccı tamamen boştur. Hiç sadece kıldığı namazlardan faydalanır ama haçtan faydalanmıyor, ömreden faydalanmıyor ama mescitlerde kıldığı namazlardan faydası vardır. Bilmeyerek de yaparız hocam. Bilmeyerek de bile olsa. <gülüyor> evet. el fi gayrı tawaf bunu söyledik tuhafın dışında ittiba Buna ittiba deniliyor. Ey, sağ kolu açmak. Tabii kadınlar için söz konusu değil. Bir de kadınların buna da değinmek lazım. Kadınların özel bir ihramı yoktur erkekler gibi. Bazı ülkelerde özellikle Endonezyalılar veya Melizyalar, veya yani Asya'dan gelen haccılar, bakıyorsun ki kadınlar erkekler gibi beyaz bir elbiseye bürünüyorlar. Yani ihramın hani erkekler beyaz ihram giyiyor ya onlar da ne yapıyorlar? Onlar da beyaz, eşarp beyaz, örtü beyaz, etek beyaz, hepsi her şey beyaz, olu beyaz, kadınlar için. <gülüyor> Halbuki beyaz erkeklerin elbisesidir. Kadınların bu elbiseyi gidiği zaman erkeklerin ne yapmıyor, ne yapmış oluyor? Erkeklere benzemiş oluyor. Dolayısıyla giyinik vaziyette erkeklere benzeyen kadınlar Allah tarafından lanet ediliyor. Ve aleyhisselam lanet ediyor. Lâna Allah hal mütesbihat bir rijal diyor. Erkeklere benzeyen kadınlar Allah lanet etsin diyor Allahü Vesselam. Yani giysinde, konuşmasında, yürüyüşünde, hareketlerinde erkekleri taklit ederse Allah Resulü Vesselam tarafından lanet ediliyor. <gülüyor> Kat ediniz. Aynı şekilde bir erkek bir kadını taklit ederse aynı şekilde erkek lanetim. Ve diyor ki lan Allah al-Mutashbihin bil Nisa'ou bil müterciletler ey kadın oldukları halde erkek gibi hareket eden kadınlar. Giyni, öyle kadınlar etmese erkeği konuşmasında konuşma yani erkek konuşması gibi konuşuyor. Erkek gibi yürüyor. Erkek gibi hareket ediyor. Evde bile erkek gibi hareket eder. Kadın yani erkeğe erkek emirvari olacağına kadın emirvari oluyor. <gülüyor> Evde erkekler hakimdir çünkü. Kadın erkeğe bağlıdır. Kalkıp da bir kadın kendini erkek gibi yapar ve otoriteyi kendisi kurarsa bu lanete girer. Çünkü bu onun görevi değildir. Görev erkeğindir. Evde erkek hakimdir. Kalkıp da bir kadın bu otoriteyi gasp ederse Allah korusun bu lanete girmiş olur. O zaman kadın istediği elbiseyi giyebilir. Fistan olur, etek olur ne olursa olsun renk söz konusu değil. Hatta erkekler için bile en eftali beyazdır. Hatta normal dışarıda bile en çok sevdiği beyaz elbisedir. Tamam mı? Ve ismi el kamis yani en çok biliyorsunuz bu bizim giydiğimiz mesela Araplar ne diyorlar? Thob diyorlar. Aslında -thob, tamam mı? bu değildir. Aleyhisselatü vesselam lügatında buna kamis deniliyor. Tamam mı? Kamis sat ve Seem kamisi Kamis gimeyi çok severdi ve en çok sevdiği şey de <gülüyor> beyaz elbiseydi 13 a ve Selam, erkekler için beyazı tavsiye ediyor kadınlar için dışarı çıktıkları zaman siyaha. Çünkü siyah celbedici bir renk değildir kadınlar için erkek bir kadını siyah örtüsüyle girdiği zaman gördüğü zaman diğer ee, celbedici renkleri gördüğü gibi değil Mesela sarı, kırmızı, favi, bu gibi elbiseler erkeklerin gözüne <gülüyor> yapıyor, celbediyor. Ve erkeklerin arzularını ve şehvi arzularını hareketlendiriyor. Ama siyahı gördüğü zaman öyle bir dikkat çekici değildir. O zaman erkek mesela diyelim ki beyaz, ihram gö görmedi. Havlu ne olursa olsun. Bir de bazıları sanıyorlar ki ihram ille de havlu cinsinden olması gerekiyor. Değil. Hangi kumaştan olursa olsun. Yani beyaz yoksa Mesela mavi giyebilir, ahveren giyebilir. Ne olursa olsun giyebilir. İhram beyaz olması vacip değildir, beyaz olması sünnettir. Yani en efdaldır ama istediği rengi giyebilir. Tamam mı? O zaman kadınların da beyaz ihrama bürünmesi nedir? Bidattır. Üçüncüsü, attalaffuz bin niye, dedik ki, yani niyet ettim, Allah rızası için ömre yapma ya da yapma, bu gibi sözü söylemek, bu nedir? Bu, bidaattır. O zaman, niyet ne olmalı? Kalben, ömre yapacağını bildikten sonra kalben, el-ma'rifa, sonra eş, thumme attalaffuz bima fi kalbihi, ey, bilisanihi. Ondan sonra kalbindekini ne yapacak? Diliyle diyecek, lebeykallahumma umratan. Ondan sonra bu labbeyk Allahümme umreten niyetini getirdikten sonra ömre bitinceye kadar hep tehli ve tekbir yapacağım. Labbeyk Allahümme labbeyk hiç susmayacağım. Ama dikkat ediyorsanız Müslümanlar maalesef-i şedid din konusunda ibadetlere hiç önem vermiyorlar ve önemsemiyorlar. Hatta namazlar bile böyle. Oruç olduğu zaman yine böyle. Oruç olduğu zaman herkes yani evleri dolduruyorlar, buz dolapları falan falan sanki aclıktan öleceklermiş gibi işleri güçleri yemek ne. Bu tabii ki Ali Sattırsen böyle bir şey yapmıyor. mı? Tamam. Ve Müslümanlar bu konuda meleğeşefi şiddet yani böyle cehalethane bir şekilde hareket ediyorlar. Evet. Dördüncüsü, el haccu veya i'tamaru samitan. Bazı şahsılar da cehaletlerinden dolayı ihramı giydikten sonra hiç konuşmaz. Ve maalesef şiddet bu Hindistan'da, Pakistan'da, Sri Lanka'da, Afganistan'dan, tamam mı? Bangladeş'ten, Asya'dan bu gibi insanlar maalesef şiddet yani bunu bizzat arkadaşlar bazı arkadaşlar bunlarla karşılaşmış ve yani neymiş efendim? Hiç konuşmayacak ki hiç günahkar olmasın diye yani o niyetle. Çünkü konuşursa belki nahoş laflar konuşur diye o zaman haccı bozulur. O zaman anasından doğduğu gibi günahlardan temizlemeyeceğine kanaat ediyor ki bu, bu da kötü doğru bir kanaat değildir. Müslüman yani tekbirle mesela nikata girdikten sonra hep tekbirini yapacak, derinini yapacak. Ondan sonra duasını yapacak, istiğfar niyata cevap tesbihini yapacak. Yerine göre ibadeti yapacak. Ama susup konuşmamak bu da nedir? Bu da bidaattır. Beşincisi, اَتَّلْبِيَتُ بِطَرِيْقَةٍ جَمَائِيَّ كَمَا يَفَعَلُهُ ediyor. Beşincisi, yani e, komutlu bir şekilde tekbir yapmak. Hatta bazıları bir kişi söylüyor, diğerleri mesela diyelim ki, Grubun bir başkanı var. Ve bunu biliyoruz da de belki siz gördünüz haçta. Yani mesela komutan veyahut da o grubu idare eden kişi diyor ki لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ لَبَّيْكَ Ondan sonra diğerler hep birlikte aynı ağızda لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ Bu kesinlikle bu nedir? Bu bir de atıl. herkes kendi kendine yapacak. Öğrensin. <gülüyor> <gülüyor> öğrensin efendim öğrensin. Öğretsin sporcuların bütün isimlerini biliyorlar, ezberliyorlar. Milletvekillerin bütün isimlerini biliyorlar. Devlet devlet bütün devletlerin başkanlarının isimlerini biliyorlar. Ama ibadede geldiği zaman bilmiyorlar. Niçin bilmesin? Bilecek. Haca. Ya ibadet yapmaya geliyor yani. Şimdi adam namaz kılacak. E, niçin namaz kılmıyorsun? Vallahi Fatihah okumasını bilmiyor. Öğren kardeşim. Farzdır. Talabül ilmi fariyda ale kulli muslim. Tamam mı? Ha o zaman böyle toplu bir şekilde, komutlu bir şekilde tekbir tehlil yapmak kesinlikle nedir? Bir daattır. 7.si ziyaret -il el mescid el mekke ve وغيرها من المسارات. Biliyorsunuz Mekke'de de Medine'de de birçok mescitler var. Ve maalesef şiddet bu hacca gelen grupların başkanları hacca gelen insanlardan daha çok cahil. Yani hoca dedikleri, hoca denilen hocalar bile bunları ne yapıyorlar? Götürüyorlar, bütün bu ziyaretleri yaptırıyorlar ve her gittikleri yerde de ne yapıyorlar? Şuursuz olanlar namaz kılıyor, şuurlu olanlar mesela diyor ki ben burada namaz kılmıyorum. Çünkü bazı şahıslar tarihsel yönden ziyaret ediyorlar. Bazı şahıslar ta'budi yönden ziyaret ediyorlar. Bu gibi ziyaretleri ta'budi yönden yapmak kesinlikle bidaattır, bir miskazerre kadar sevap almaz. Örneğin Mekke mescidinin dışında daha başka isimlendirilen mescitler biliyorsunuz burada Riyad'ta mesela diyor ki mesela Ömer Mescid Ömer bin el Mescid Ali bin Ebi Talib Mescid Uthman bin Affan tamam Medine'de böyle mescitler var Emeviler döneminde veyahut Osmanlılar döneminde veyahut da Abbasiler döneminde bu gibi camilere bu gibi isimler verilmiş Ondan sonra belli bir dönemden sonra maalesef şerid, bu isimler Tamam mı? Orada artık sanki onların mescidiymiş gibi veyahut da Ayşe Mescidi veyahut da Fatıma Mescidi gibisi ve ne yapıyorlar? Bu grup başkanları otobüslerle veyahut da e, dolmuşlarla ne yapıyorlar? Bunları götürüyorlar ve her giritikleri mescitte de orada ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Ve biliyorsunuz özellikle biz Türkler olarak Hanefi, mezhebine mensup olan Müslümanlarda aslında Tehiyyat-ı Mescid bir şey yoktur. Tehiyyat-ı Mescid'i kılmıyorlar. Ve siz dikkat ediyorsanız kişi Cuma'ya geldiği zaman mesela eğer Sünneti evde kıldıysa gelana pat diye çöküyor. Namaz kılmıyorlar. Oysa ki Tehiyyat-ı Mescid bazı alimlere göre sünnettir. Sahih görüşe göre vaciptir. Ha o zaman oraya gittikleri zaman ne için kılıyorlar? İşte bu mescidi, Hüthman mescidi ve Umar mescidi veyahut Abu Mekir mescidi olduğu için ve da Mekke'de veyahut da Medine'de Ha o zaman Medine'de Allah Resulü Mescidi, ondan sonra Kuba mescidi, ondan sonra Beki'i, ondan sonra Uhud şehitleri. Bu dört şeyin dışında ziyaret etmek Kesinlikle senin nikle bidattır. Yok mescidil kıbleten yok. Hira mağarası gidiyorlar mesela Hira mağarasına çıkıyorlar. Orada namazlar kılıyorlar. Tamam mı? Hira mağarası biliyorsunuz Ali Sattı'a selam nübüvvetten önce. Yani nübüvvetten önce çıkıyordu. Risalet geldikten sonra bir daha çıkmadı Ali Sattı'a selam. Bir daha çıkmadı. Bu nübüvvetten önce Allah Celle Celaluhu ona nübüvvet ve, ve risalet vermeden önce aleyhissalatü vesselam oraya ne yapıyordu? Ni'zara gidiyordu. Şimdi Müslümanlar oraya gidiyorlar. Orada isimler yazıyorlar. ne yazıyorlar. Şudur. Yani hatıra olarak ondan sonra oradan namaz kılıyorlar. Tamam mı? Sözde o bazıları da yani aşırı olanlar şöyle bir kenara gidiyor. Ondan sonra şöyle duruyor, düşünüyor. Yani sözde aleyhissalatü vesselam düşünüyordu. Onu, onu orada ihya ediyor. Bunlar hepsi Bidaattır. Aslı, faslı yoktur. Ey bu saydığımız dört şeyin dışındaki şeylere gitmek, orada yani din adına, hani, ta'budi yönden ziyaret etmek kesinlikle bidaattır. Ama eğer tarihsel yönden, tarihsel yönden gidip ziyaret ediyorlarsa, namaz kılmaksızın ve niyet o olmalı, tarihsel yönden bir sakıncası yoktur. Gider mesela, valla işte bakalım, ya bir Uhud, şey mesela, özellikle Ömre'ye gidenler diyorlar ki mesela hac yapmamışlar. Bir şu Arafat'ı görelim. Nedir bu Arafat? Tarihsel yönden gidip böyle görmeye geziyorlar. işte burası Arafat'tır, burası Müzdelife'dir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama Ta'budi yönden Arafat'a gidiyorlar. Orada namaz kılıyorlar. Müzdelife'ye geliyor. Orada namaz kılıyorlar. Bu nedir? Bu kesinlikle Ta'budi yönden bir Bidat'tır. Evet. Ondan sonra Bidat Tavaf. Tavaf Yap, yani tuhaf esnasında yapılan bidaatların. Kıyam-ül muhrim <gülüyor> mescid. Ve bu birçok Müslüman maal şiddet bu hataya düşüyorlar. Şimdi biliyorsunuz kişi ihrama girdikten sonra ömre niyetiyle veyahut da hac niyetiyle mescidi harama girdiği zaman girer girmez yapması gereken şey nedir? Tavaftır. Yani girer girmez orada tahiyyat-ül mescid kılmak caiz değildir. Tamam mı? Niçin? Çünkü bu ihramlıdır. İhramlı olan bir kişinin ilk yapması gereken şey beytin etrafında tuhaf yapmasıdır. Tuhaf bittikten sonra İbrahim Aleyhisselatü Vesselam makamı arkasında namaz kılar. Yok çok kalabalık ise makamın arkasında namaz kılıp da muslu, yani tuhaf yapan kişileri tatil etmek caiz değil. Gider mescidin herhangi bir kenarında e iki rekat namaz kılar tavaftan sonra. Kulmazsa bile olur çünkü tavaftan sonra yapılan iki rekat namaz sünnettir, vacip değildir. Ha, o zaman <gülüyor> mescide girildiği zaman ihramlı olan bir kişi tahiyyetül mescid kılması bid'attır. İkincisi Rafa el yedeyn inde istilam el hacer el esved كما يرفع المصلي. Bunu belki fazla böyle yapıyorlar. Tamam mı? Adam bazıları da hem Yemeni rüknünü adam hem siliyor hem öpüyor. Şam rükn, rüknü onlar da hem siliyorlar bazıları öpüyor. Bazıları dört rüknü, dört rüknü elini sürüyor ve öpüyor. Yani taşı öpüyor. Yani rükn nedir? Kabe'nin dört kenarı. Yani köşeleri. Oysa ki Kabe'de Kabe sadece Hacer-ül Esved öpülür. Ondan sonra Yemeni rüknü ise istilam edilir ama öpülmez. Eğer orada eli yetişmiyorsa Yemeni rüknüne selam vermek kesinlikle bidattır. Yalnız orada ona yakın ise eğer gerçekten el sürülebiliyorsa el sürmekte bir sakınca yok sünnettir. Ama yok kalabalıktır oradan böyle dönüyor. Onun hizasına geldiği zaman Hacerül ül Esved'in hizasına geldiği gibi Böyle eliyle selamlamak ve iki eliyle selamlamak bu nedir? Bu bir dağıttır. Herkes böyle yapıyor. Efendim? Herkes böyle yapıyor Biz de yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun? hacer geçtiği zaman... hacer değil. Yemeni Hacer'ı diyorum. Hacer-i Yemeni. Yemeni, yemeni, yemeni, yemeni. Evet. Hacer yemeni. rükun. Bu e, Yemeni rükunu yani köşesi istilam edilir. Yani el sürülür. Ama öpülmez. Ama eğer ona yakındaysa el süremiyorsa ile bu şekilde Hacer-ül Esved gibi selamlamak bidaattır. Sadece Hacer-ül Esved öpülür ve sadece hacer Esved'i öpemiyorsa uzak bir yerden o zaman selamlanır. Buradaki selam sağ elle olur. İki, bak burada dikkat ediyorsanız diyor ki iki elle selam diyorlar. Bazen ne yapıyorlar? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Böyle şey yapıyorlar. Bazen da bu şekilde yapıyorlar. Yani sanki tekbiratül ihram alıyormuş gibi Allahu akbar, Allahu akbar ve da bismillahi Allahu akbar. Ha o zaman bu nedir? Bunlar hepsi bidaattır. Peki nasıl el kaldırılır? Hacer-ül Esved'in izasına geldiği zaman eğer kalabalıksa sağ elini şöyle dönecek hacer Esved'e karşı ondan sonra diyecek ki Allahu akbar ve da bismillahi Allahu akbar. Bir elle, iki elle yapması nedir? Bir daaattır. Veya da iki elle böyle yap uzaktan böyle selam verip el öpmesi yine bir daaattır. Eğer uzaktan mesela bir odunu uzatıp Hacerü'l-Esved'in içine sokup tamam mı? O yapılabilir. Çünkü Hz. Aişe deve üzerinden kalabalık olduğundan dolayı deve üzerinden sopasını uzatarak şeye Hacerü'l-Esved'e tamam mı? Bu şekilde. Bu olur. Ama yok. Eğer uzaksa böyle bir şey yapması caiz değildir. Üçüncüsü Musabeqatil imam min ecil takbil el esved. İmam biliyorsunuz imam ilk saf olduğu için bazıları özellikle imamın arkasında saf alırlar. Maksat imam selam verir vermez ki hemen el esvede sarılsın ve el esvedi öpsün. Ve burada ne yapıyor? İmamdan önce imam biliyorsunuz hembelilere göre ikinci selam onlara göre vaciptir. Sayın görüşe göre sadece sağa selam vermek vaciptir namaz esnasında. Ama sen hanbeli bir imama tabi isen, o hanbeli imam ikinciye selam vermeden senin katman namazın fasittir. Çünkü sen ona bağlısın. İmama bağlı olduğu için tamam mı? Bu imam da hanbelidir. Halimler <gülüyor> diyorlar ki o zaman bu, bu kişi ne yapması gerekiyor? O imam yani mescidi harem mescidi Mescid-i Haram'ın imamı ikinci selamı bitirmeden o imamın arkasından kalkıp Hacer-ül Esved'i öpmek de caiz değildir. Ve bunu çok yapıyorlar. Bu da kesinlikle batıldır. Dördüncüsü <gülüyor> Bazıları da tuhaf yaparken ne yapıyorlar? Bazıları ellerini böyle hep yani tuhaf esnasında hani dua yapıyor ya dua tuhaf esnasında ellerini hep böyle ellerini açarak dua yapıyor. Tavaf ediyor böyle hep ellerini açarak. Tavaf esnasında dua esnasında Tavaf yaparken dua esnasında eller açmak kesinlikle bidattır. Çünkü aleyhissalatü vesselam ve ashabı tavaf esnasında tamam mı? Dua yaparken ellerini açmıyorlardı. Ama tavafın dışında dua yapmak istediğin zaman elleri açmak sünnettir. Dua esnasında çünkü Duanın adabından eller açmaktır. Ama tuhaf, tuhaf esnasında Selam el kaldırmadıysa Müslümanlar kaldırmayacak. O zaman tuhaf esnasında dua şeklinde elini kaldırmak bu nedir? Bu bidaattır. Veyahut namaz namazdaymış gibi ellerini bu şekilde hep böyle böyle namazdaymış gibi hep böyle bağlıyor ve tuhaf ediyor. Bu da nedir? Bu da bidaattır. Yani ellerini namazdaymış gibi bağlamayacak. Çünkü ne Niçin biliyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çünkü diyor Kabe etrafında tuhaf yapmak namazdır. Bu hadise dayanarak namazdır. O zaman namazdaysa o zaman el bağlarının aklına geliyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namazdır ama diğer namazlar gibi değil. Yani bu tuhaf esnasında konuşulabilir. Ama ne konuşulur? Hayırlı şeyler konuşulur ribat dedik. Kotukur, berber falan yapmak caiz değildir. Yani zaruri bir şey varsa konuşacak. Zaruri bir şey yoksa konuşmaması lazım. Çünkü burası ibadet yeridir. İbadet yeri ve özellikle tavaf esnasında. Ha o zaman böyle namazdaymış gibi elleri bağlamak bile hattır. Tavaf esnasında böyle elleri açarak dua yapmak bu da nedir? Bu da bir daattır. Takbir rukun-u yemani dedik bunu. Bunu söyledik. Ey yemani rukun takbil edilmeyecek ve çok takbir ediyor. Hatta ne yapıyorlar bazıları? Çokları yani illeman rahimallah Kabe'nin örtüsüne böyle ne yapıyorlar? Kabe'nin örtüsünü öpüyorlar. Ya bu bu Kabe'nin örtüsü ya Almanya'dan gelmiş, ya Amerika'dan gelmiş, ya İtalya'dan gelmiş veyahut da bir memreden gelmiş. Bunlar orada. Yani sen buradan gelen örtüyü niye öpüyorsun ki? Veyahut da bu taşlar, taşlar öpülmez. Sadece Hacer-ül Esved öpülür. Rıknü'l-Yemenin olmalı bir taştır. Dağdan getirilmiş bir taş. Bu taş öpülmez. Onun için Umar ibnül Khattab radıyallahu teala ta taşı öpmek istediği zaman diyor. senin taş olduğunu biliyorum diyor. Senin taş olduğunu biliyorum diyor. Ne faydan var ne de zararın var. Eğer Allah resulü ve vesselam senin öptüğünü görmeseydim diyor seni öpmezdim. E bu taştır. Öyle ya. Ha ama bu taş cennetten indirilmiş bir taş olduğu için ve Allah Celle Celalühü tarafından ve vesselam tavaf esnasında bu taşın öpülmesini emrettiği mi yoksa tavsiye ettiği için ashabı da aynı şekilde ne yapıyorlar bu taş öpüyor ama bunun dışında başka bir taş öpmek kesinlikle bir daha iz değildir. Ve yahut takbil er rukneyn eş-şamiyn vel mekam ve Er rükuneyn eşyamiyeyin biliyorsunuz dört tane rüknü var. Bir Hacerul Esved'in rükünü bir de Yemani rükünü bir de kuzey tarafında olan diğer iki rükün. Bunları da öpmek nedir? attır. caiz değildir. Ve bazıları böyle kaberin örtüsüne veyahut da taşına eğer bazen biliyorsunuz hac döneminde perdeyi kaldırıyorlar yarıya kadar. Gördüğünüz gibi siyah taş yani dağdan getirilmiş taşlardır. Sen gelip bu taşların için öpüyorsun. Medine'de biliyorsunuz Medine'de Medine'de Allah'ın ve mescidinde olan direkler hepsi mermer. Bu mermer ya İtalya'dan ya Amerika'dan ya Türkiye'den ya şuradan buradan getirilmiş. Millet ne yapıyor? Adam bakıyorsun mırç mırç mırç adam direkleri öpüyor. Yahutta bu Ali Satt ve dedikleri etrafında olan demir. Bu demir yine nerede yapılmış? Yine topraktan yapılmış. Daya i̇şte burada ya orada şu burada adamlar mırımış demirleri öpüyorlar. Bunlar kesinlikle hepsi bid'aattır, hurafedir. Allah korusun. Takdis takdis ediyorsa şirktir. Yani büyük şirktir takdir ediyorsan, takdis ediyorsan. Ama takdis etmiyorsa o zaman bu nedir? Bu küçük şirk yani büyük günahtır. Tabii ki bu büyük günahları da yapmak caiz değildir. Etemessuhu bi cidran <gülüyor> el-Kabe veya duaa El-mizab hani biliyorsunuz kam damın üzerinde ya memur yağdığı zaman böyle şey koymuşlar. Türkçesi nedir onun? Oluk. Ha? Olup Oluk mu? Ha? Bazıları ne yapıyorlar? tam oluğun altına geliyorlar ve orada ellerini açıp dua ediyorlar. Yani sözde burası bereket getirir. Kesinlikle bu yok. Ama kapının önüne, Kabe'nin kapısı önüne geldiği zaman orada ne yapılır? Orada tam kapının altında. Oradaki ne yap böyle ellerini açar, göğsünü Kabe'ye verir ve orada dua yapabilir. Bunda bir sakıncası yoktur. Ama her tarafında değil. Sadece orada. Kalabalık ise... Bu kalabalıkta insanlara eziyet vererek taşı öpmek için veyahutta o yani iltizam yerini de e, orada dua yapmak için kalabalık yapmak da orada caiz değildir. <gülüyor> evet. Ondan sonra bir de sa'y. Sa'y esnasında yapılan bidatlar. El <gülüyor> vudu' li ecli's sa'y beyne's Safa ve'l marva Biliyorsunuz Kabe etrafında dönmek için abdest almak şarttır. Ve hatta bazı alimler demişler ki yani Cumhura göre abdestsiz tavaf etmek caiz değildir. Ama bazı alimler ve özellikle mesela bunlardan birisi de e, İmam İbn Ütemin Rahim Allah, İbn Taymiye, El Elbani bunlar hepsi kişi abdestsiz bile tavaf ederse bir sakıncası yoktur diyorlar. Hele hele özellikle mesela diyelim ki bir kadın bütün ömrenin ve da haccin her şeyini yaptı, tamam mı? Ve arkadaşları gidecek mesela, tavaf-ı biliyorsunuz tavaf-ı nedir? Vaciptir. Ne yapıyor orada mesela? Hayzı geldi kadının. E orada hayz geldiyse en azından bir, bir hafta beklemesi gerekiyor. E peki orada millet onu bir hafta bekleyecek halleri yok ki. Tamam mı? Bazıları da cehaletlerinden dolayı ne yapıyor? Adam bir hafta bekliyor. O kadın hayızdan çıkacak. Ondan sonra haccinin veyahut da ömresini bitirmesi için. Ve diyorlar ki böyle anlar, zaruri anlar olduğu zaman hatta değil ki veda tavafı, Tamam mı? Tevafil ifade bile olsa bu imamlara göre, ey i̇bn e göre ve Elbani'ye göre ve i̇bn Teymi'ye bu gibi bu çizgide olan alimlere göre Tamam mı? Zaruri anlarda hayızlı olan bir kadın veya abdestsiz olan bir kişiyi tuhaf etmesinde bir sakıncası yoktur. Örneğin adam mesela birinci şut özellikle o kalabalık günlerde birinci şutu ile ikinci şutu, beşinci, altıncı şutu yaptı ve adam sıkıştı affedersiniz mesela hava çıkardı. Tamam mı? Ne yapacak şimdi bu adam? Bu adam gidip o kalabalıkta tuvalete gidecek. Ondan sonra gelecek tabi arkadaşları var. Kız olabilir. Yani oğlan olabilir. Kadın olabilir. Yaşlı adam olabilir. Burada bu yani zorluk esnasında animle diyorlar ki orada diyor abdestsiz bir şekilde tuhafını bitirebilir. Ve bu İmam Elbani Rahimahullah ve İmam İbni Üthemin Rahimahullah bu görüşteler. Ama Cumhur'un görüşüne göre hayızlı bir kadın Kabe'nin etrafında tuhaf edemez ve o abdestsiz bir erkek veyahut bir kadın Kabe'nin etrafında tuhaf edemez diye söylüyorlar. Ama sahih görüşe göre bu zaruri anlarda yapmakta bir beis yoktur. Tamam. O zaman sahih yapacak olan bir kişi sanki tuhaf yapacakmış gibi ille de abdest alması şart değildir. Biliyorsunuz sahih esnasında abdestli olmak şart değil. Yani abdestsiz Tamam mı? abdestsiz ne yapabilir? abdestsiz sığa yapabilir hatta hayızlı bir kadın olsa bile bütün her şeyi yapar tavaf hariç çünkü aleyhissalatü vesselam ummena aişe radıyallahu ta'ala anha hayızlı olduğu zaman dedi ki her şeyi yaparsın tavaf müstesna onun için cumhur bu hadise dayanarak diyorlar ki hayızlı bir kadın veya abdestsiz bir kişi tavaf yapamaz ha, o zaman Sa'i, sa'i yapacak kişiyi abdest alması şart değildir. Onun için diyor ki burada özellikle sa'i yapacağı zaman sanki tuhaf yapacakmış gibi o saye de abdest alması gerekiyor diyorsa bu nedir? Bu bidattır. İkincisi, <gülüyor> Bazıları ya diyor ki ne kadar buraya gelmişiz mesela Amerika'dan gelmişiz. Ya ben yedi teneşüt yapacağımı on dertten gücüm var diyor ben yapabilirim diyor. Ve adamlar ne yapıyorlar? Yedi şut yerine yani gidiş geliş on dört tane yapıyorlar. Veyahut da haccü birlikte ömreyi bitirdikten sonra biliyorsunuz tavaf yapmak sünnettir. Yani ömreisini bitirdi ve ne yapıyor? Tavaf yapıyor bu sünnettir. Bazıları da gidiyorlar sahi yapıyorlar. Diyorlar ki tavaf sünnetse o zaman sahi de sünnettir. Ömrenin ve haccin dışında tamam mı? Sa'y yapmak bidattır. Ve hiçbir faydasını almaz. Yorgunluktan başka bir şey istifadesi yok. Biliyorsunuz o kalabalıkta 7 şut yapacak, tamam mı? Ve hiç de faydasını görmeyecek. O zaman bu gibi bidatları yapmak Ali Sat ve Selam'ın söylediği hadise göre biliyorsunuz yani İmam-ı Müslim'in Dürki e, rahimeullah sahih-i Müslim'de Ali aleyhisselam'dan dolayı men amile amelen değilse aleyhe emrün fehuvar. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel tamam mı? Yapmış olduğu amel sünnetimize uygunsa o amel nedir? Merduddur, makbul değil. Hocam Mekke'deyiz, ümre yaptık. Ertesi gün örneğin mesela ümre yapmayacağım. Sadece tavaf 14 7 7 şey tavaf bir sakıncası yoktur yalnız tavaf 7 şuttur 8 şut 9 şut değildir 7-14-21 olur yani senin 7 şutu yaptın 2 rekat namaz kıldın sonra tekrar yapmak istiyorsun tekrar 7 şut ama say bazıları yani 7 yerine 14 şut bir şeyle bir niyetle yapıyor yani 7 yerine veyahut tavaf bittikten sonra birinci yani ömre saahisi de biliyor, saçlarını kesiyor. Ondan sonra ertesi gün mesela haramdedir. Ne yapıyor? Burada tavaf yapıyor. Tavaf yapmakta bir ve is yok. Ama tavaf yapıyormuş gibi aynı zamanda say yapmak doğru değildir. Çünkü say ömre ve haç esnasında yapılır. Yani hac tavafı esnasından sonra say yapılır veya da ömre tavafından sonra sa'i yapılır. Bunun dışında sa'i yapmak bid'attır. Yani caiz değildir. Bunu Çünkü bir eksik bir fazla şart, e, şu yapar. Burada mesela diyelim ki eksik mi yaptı fazla mı yaptı bilmiyor. Evet. Tamam mı? O zaman en azını kabul edecek. Üstünü ekleyerek diğerini yapacak. Örneğin diyor ki mesela 6 mı yaptım 7 mi yaptım? Kesin kanaat edemiyorsa %100 yüz, o zaman diyecek ki altı yaptım 7'ncisini yapacağım. Yok eğer 7'ncisini yaptığını biliyorsa ya bir tane daha yapayım da hani vesvese geliyor. Evet. Halbuki biliyor 7 tane yaptı. Ya bir tane daha yapayım belki eksik yaptım diyor. Bu caiz değildir. He bu caiz değil. Evet. Çünkü adam biliyor ki 7 yaptı ama gene de vesvese var. Tıpkı bazı şahıslar gibi tekbiratü'l-ihramda Allah. Allah. Adam dört, beş, altı, yedi defa çünkü diyor ki hani kalbinden tutamıyor, niyeti getiremiyor. Tekrar yade ediyor. Tekrar yade ediyor. Adam rüku'a, imam rüku'a gidiyor da beyefendi tekbiratü'l-ihramı getirecek. Bu vesvesedir. Kesinlikle bu gibi vesveseye yer vermemek lazım. Tamam mı? Yedinci olduğunu biliyorsan Yok ihtiyat olsun diye sekizinciyi getirmeyeceksin. <gülüyor> Tabii. <Tamam>. Ondan sonra salat <gülüyor> rak'atayn Bazı şahıslar tavaftan bittikten sonra nasıl iki rek'at namaz kılması gerekiyorsa yani sünnet o sünnet olduğu halde bazı şahıslar diyorlar ki Sa'iden sonra gene ne yapıyorlar? 2 rek'at namaz kılıyorlar. Ve bu Asya tarafından gelen insanlar da çok oluyor. Sahi bitirdikten sonra bakıyor, hemen bir kenaraya gidiyor ve orada iki rekat namaz kılıyor. Sayiden sonra namaz yoktur. Sayiden sonra namaz yoktur. Namaz, iki rekat namaz sadece taraftan sonra vardır. Onun için sahiden sonra iki rekat namaz kılmak bir dağıttır ve caiz değildir. Beşincisi, وَدُعِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى Aynen tavaf yaparken nasıl mesela sağ eli, sol eli üzerine koymak bidaat ise say esnasında da böyle iki eli üst üste koyup namazdaymış gibi sahih yapması bu da nedir? Caiz değildir. <gülüyor> Bir de Arafa. Bir de Arafa'ta olan bidaatlar. Birincisi, bi بِعَارَفَ يَوْمِ الثامِنِ Biliyorsunuz sekizinci günlerde olması gerekiyor hacı Hac yapanlar. 8 gün? He. Mina'da. Efendim? Mina'da. E, sekizinci Mine, günü? Mina'da. değil mi? Mine'de. Ne yapıyor bazıları? Değil sekizinci de. günü adam Arafat'a çıkıyor. Sız kalabalıktan kurtulmak için adam sekizinci günü Arafat'a çıkıyor. Yani sabahleyin biliyorsunuz sekizinci günü Nerede olması gerekiyor? Mine de olması gerekiyor. Dokuzuncu günün sabahında Arafat'a çıkıyor. Bazı insanlar kalabalıktan kurtulmak için sekizinci günü ne yapıyorlar? Arafat'a geçiriyorlar. Akşamdan sonra? Heh. Yok akşamdan sonra değil. Bazıları ikindi namazından sonra çıkıyorlar. Bazıları da gündüz çıkıyor. Tamam mı? Mine'de geçireceğine gidiyor Arafat'a sırf yer tutmak için ve kalabalıktan kurtulmak için. Ve da bazıları da ne yapıyor? Kardeşimizin söylediği gibi gece yani akşam oldu bari diyor şimdi bu kalabalık yokken giderim. Halbuki sen öyle söylüyorsun o öyle söylüyor böyle bakıyorsun ki yol çok kalabalık oluyor. Ha, o zaman yersiz bir şekilde ee, Arafa gününün akşamı Arafaya gitmek kesinlikle caiz değildir. Yok eğer hasta kadınlar varsa, yaşlı kadınlar varsa ve yaşlı erkekler varsa tamam mı? Bu e, kalabalıktan da etkileniyorlarsa bu gibi yaşları götürmekte bir beis yoktur. Ama onun dışında sağlam olan insanlar tek kelimeyle Arafat'a Arafat'ın sabahında çıkacaklar. Güneş çıktıktan sonra Arafat'a gidecekler ama ondan önce Arafat'a gitmek kesinlikle bila hatırca değildir. Toparlarım hocam. Ey dur Arafat'ı bitireyim bari. Tamam. ondan sonra Müzdelife şeyine geliyoruz. Tayyib. Tamam. İkincisi er-rahil <gülüyor> min mina ila Arafah min el bunu söyledik. Üçüncüsü tarku du'a Arafat ve'l-iltija Bazı şanslar biliyorsunuz yani Arafa günü Özellikle öğle namazı kılındıktan sonra ve Vesselam öğle namazını ve ikindi namazını cemaat kıldıktan sonra Arafat'a gidiyor. Ve devenin üstüne çıktı. Güneş batıncaya kadar devenin üstünden inmedi ve hep duayla meşgul oldu. Ama bu zamanın haccıları ne yapıyorlar? Kahve, çay, efendim, çekirdekler yemek, meyveler. Şanki adamlar açlıktan ölmüş ya. Allah rızası için insanlar bir gün bile dayanamıyorlar bunlar. Değil ki bir gün, belki iki saat, 3 saat dayanamıyor. Adamlar hep yemek, vab gır gır, her burbur, bur. haymelerde orada burada de, gidin. Bazıları da siyaset yap, politika yapıyorlar çaimalarda. Arafat'ın içinde politika yapıyorlar. Bunu hiç gördünüz mü? Evet. Şeyh Muhammed Hasan İskambil oynadığını görmüş. İskambil. Yani Bizim bizim bizim yani bizim Türkler siyasi adamlar Çadırlarında adamlar politika yapıyorlar. Onu eleştiriyor, bunu eleştiriyor, onu eleştiriyorlar, şunları eleştiriyorlar. Ya kardeşim sen hacca gelmişsin. Arafat'ta politikanın ne alakası var? Ne işi var? Burası ibadet yeridir. Özellikle öğle namazından sonra duayı aleyhissalatü vesselam Resul olmasına rağmen, geleceği ve geçmişi affedilmesine rağmen, tamam mı? Yani ihtiyacı yoktur duaya. Ve çıkıyor deferin üstüne biniyor ta güneş batıncaya kadar dua yapıyor. Bugün bu zamanın Müslümanları grupsal şekilde gittikleri halde tamam özellikle iki kişi, üç kişi, dört kişi hep konuşmaklarla. Ben onun için şahsen hacca gittiğim zaman hiç kimseyle gitmek istemiyor. Hac ve ömre yapmak istediğim zaman kimseyle gitmek istemiyor. Tek başıma gidiyorum. Çünkü söylediğin zaman kalbi kırılıyor. Kırgınlıklar oluyor, yanlış anlıyorlar. Onun için ne yap? Çünkü ne kadar anlatıyorsan söz dinlemiyorlar. Ve böylece küskünlükler oluyor, kırgınlıklar oluyor. Ve doğru dürüst hac yapmıyorlar. E sen de yapamıyorsun. Ayrılmak mecburiyetinde kalıyorsun. Ayrıldığın zaman bu adam diyor bizimle hac gibi. gibisin. Değil, kardeşim sen gırgıra geldin, sen hac yapmaya gelmedin ki. Hep gır gırgır gırgır gırgır gırgır gırgır gırgır gırgır gırgır. Yani ayıp olmasa namaz esnasında bile konuşacaklar. Ha, o zaman Arafat'a gidildiği zaman ne yapması gerekiyor? Hep dua ile meşgul olması gerekiyor. Gırgır yapmaya, kesinlikle politika yapmak kesinlikle caiz değildir. Hele hele politika. Siyaset yapmak. Yani şeytani siyaset daha doğru. Tamam mı? İlahi siyaset değil. Evet. Dördüncüsü Vulus kubbetun alel cebel arrahme. Biliyorsun orada da bir kubbe var. Yani ille de ve Yahutta da Arafa'nın dağı var ya hani böyle tepenesinde bir şey gibi var. Böyle e, taş gibi şey. İlle de sanki herkes oraya çıkmasın sanki vacipmiş gibi herkes oraya çurlanıyor. Oraya çıkmak aslında caiz değildir. Arafa her tarafa Arafettir. Yani oraya taabudi yönden o niyetle çıkmak caiz değildir. Ama ya, tarihsel yönden bir çıkayım da bakayım mesela nasıldır falan filan bir sakıncası yok. Ama ta'ab-ı oraya çıkmak bu da nedir? Bu da bilaattır caiz değildir. Beşincisi el ifade kabul gurubu şemiz. Bazı şahıslar da akşam güneşi batmadan önce kalabalıktan kurtulmak için müzdenefine erken gidiyorlar. Bu da bilaattır caiz değildir. Tamam mı? Arafat'a gittiyse güneş batmadan Arafat'tan ayrılmayacak. Altıncısı diyor ki bu Arafat'a çıktığı zaman sözde te'adilu finteyn ve seb'in diyor. Yani yetmiş tane Hac yetmiş Hac bedeldir diyor. Tıpkı Şiilerin işte Kufa'da Kerbala'nın yani Hüseyin'in kabrini ziyaret etmek mi efendim işte yüz bin ne kadar Kabe etrafından dönmekten daha faziletli olduğu söyledikleri gibi. Halbuki öyle bir şey yoktur kesinlikle. İhtimaden ala hadis bu bir Ve emma ma istifadı ala elsinet al ivan bi annaha tu'dil uçintayn ve seb'in hijc'a fe vatilun la asla'hu an rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la an ahad min as sahaba ve tabi'in. Kesinlikle aslı fası yok. Ne Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'den ne de ashabdan ne de tabi'inden ne de atba'at tabi'inden. Tamam. Konu bittiği için vaktimiz bittiği vaktimiz bittiği için burada dersimize Son veriyoruz Rabbim Celle Celaluhu ömrü ve sağan verirse inşallah bu konu tekrar devam edecek seladullahue ala ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alayna Muhammed ve bu toplu Nasıl yani? Vakfaya duruyorlar ya, ha yani bazıları doğru çok iyi bu soruyu sormakta iyi oldu yani. Tabii, yani mesela diyelim ki grupsal olarak gidiyorlar grup grup başkan grubunu alıyor kendisi dua yapıyor ondan sonra herkes amin diyor bu caiz değildir Arafat'ta herkes kendi kendine dua edecek Tamam. Diyanet İşleri Başkanı bir dua yapıyor orada. Efendim. Diyanet İşleri Başkanı şurada dua yapıyor. Evet. Bütün acelerde amin, amin, amin. Yarın saat sürüyor yani duası. Diyanet İşleri Başkanı, <gülüyor> şey. Diyanet İşleri Başkanı torpili fazladır herhalde. Yani. <gülüyor> Diyanet İşleri Başkanı torpili fazla olduğu için belki ondandır. <gülüyor> evet, abi. Evet. Dağın yerinden oynadığını duyarsanız inanın. Efendim. Evet. Dağın yerinden oynadığını duyarsanız inanın. Fakat bir kişinin huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayın. Çünkü o yine fıtratındaki şeye döner anlamında gelen söz hadis midir? Hadis ise nasıl anlamak lazım? Vallahi ben böyle bir hadis bilmiyorum. Geçelim. Hicret esnasında Resulullah'ın Aleyhissalatu Vesselam'ın sığındığı mağaranın kapısına örümcek örüp güvercinler yuva yaptı mı? Gerçekten? Bu bu, bu zayıftır. İmam el rahim rahimehullah Aleyhisselatü Selamın Sireti diye bir kitap var. İmam Elbani'nin yazdığı Siret kitabı var. Ve Ramazan al yazdığı bir kitap var Aleyhisselatü Vesselam'ın konusunda ve bunu zikrediyor. Ve biliyorsunuz bazı insanlar, bazı kardeşlerimiz şedid, burada belki değinmek mecburiyetinde kalacağım. Ben burada biliyorsunuz İmam Elbani muhaddistir i̇mam Elbani muhaddis olduğu için bazen hadis zikrediği zaman diyoruz ki işte i̇mam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Ve bazı Müslümanlar, bazı Müslümanlara yani Müslümanlara böyle hep kanca takmaya çalışıyorlar. Maalesef-i değil. İlle de bazı Müslümanları lakaplaştırıyorlar ve kancalaştırıyorlar. Yok. O zaman filan Elbani'cidir, filan Üthemin'cidir, filan bir nemne'cidir. Böyle Müslümanlara ve bu sözü söyleyen Müslümanlar da yani Selefi kardeşlerimizdir. Allah'tan Korkmayarak böyle Müslümanları Müslümanlara kanca takmak Allah katında en büyük günahtır. Yani ben ne Elbaniciyim tamam mı? Ne de Üthümeyinciyim. Hak kimin yanındaysa biz onu zikrediyoruz. Bütün selefi imamlar bizim imamlarımızdır. Hangi imam isabet ettiyse o imamın o imamın isabet ettiği şey gerçekten haklıysa yani de, delili varsa biz o imamın yanındayız. Ama bir imam bir meselede. Hata ettiyse her ne kadar o imam bizim imamımız değilse de tamam mı? Biz yine imamımızdır ama o mesele de imamımız değildir. Dolayısıyla bazen hadisin zayıf olup olmadığı konusunda Elbani dediğimiz zaman bazı kardeşlerimiz kıcık kapıyor ve bize kanca takmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki filan adam işte Elbanicidir veyahut da siz Elbanicisiniz. Allah'tan korksunlar. Ben Rabbime söz verdim kimseyi ismiyle eleştirmeyeceğim çünkü hiçbir selefimi kardeşi selefi kardeşimi eleştirmeyeceğim ve eleştirmekten Allah'tan korkuyorum. Bizi de böyle yersizce bizi eleştirmeleri veyahut da kanca takmaları Allah'tan korksunlar ve yoksa hakkımızı helal etmeyeceğiz. Yani ben elbanici değilim. Allah rızası için bu mutavazi odaya sahip olan Müslümanlar da bu sözümü bu Müslümanlara bilirsinler. Çünkü hakkımızda böyle yersizce kelimeler konuşuyorlar. Rabbim bizi de onları da ıslah etsin. İşleri, güçleri, Müslümanları sınıflandırmak başka şeyleri yok. Evet. Neyi sormuştunuz? He, bu hadis zayıftır. İmam Elbani Allah diyor ki bunun aslı, faslı yoktur. Orada Ali sad ve senem Bekir ile beraber bu mağaraya sığındıkları zaman Allah Celle Celalün emriyle Cibril Aleyhissalatu vesselam kanadıyla Mugara'nın önünü kapattı ve müşrikler Abu Bekir'i ve Umar'ı ve Allah Allah'ın görmediler. Yok. Örümcek orada memle örmüş. Güvercinler gelmiş orada efendim yumurtlamışlar Ve müşrikler demişler ki ya bu örümcek bunu e, yapması için işte ne kadar vakit alır. Bu kısa bir vakit içerisinde Tamam Bunların bu mağaraya girmeleri mümkün değildir diye söylüyorlar. Ve bunun aslı fası yok. Hadis üleması diyorlar ki bu hadis batıldır. Aslı fası yoktur. Allah'u alem. Bir saat tefekkür bir yıllık nafile ibadetten daha ayrılır diye bir hadis-i şerif var mıdır? Ben bilmiyorum böyle bir hadisi. Kadir gecesi tefekkür eden kimse binlerce yıl nafile ibadet yapmış gibi mi olur? tefekkür etmek değil yani yani biliyorsunuz kadir gecesinde ibadet yapılır ve kadir bizzat kadir süresinde Allah Celle Celaluhu zikretmiş kadir gecesi bin geceden daha hayırlıdır ve bu gece içerisinde ey gerçekten eğer kadir gecesi ise o kadir gecesi ise gerçekten o günde yapmış olduğu ibadetler Allah katında bin ay karşılığı kadar o kişilere sevap ama ille de tefekkür değil yani ibadetle meşgul olacak Namaz kılmak, Kur'an okumak, tesbih yapmak, zikir yapmak bu şekilde. Evet. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Hadisini nasıl Evet anladınız? doğrudur. Bu hadis sahihtir. Yani mesela şöyle. Bazı insanlar bazen diyorlar veyahut da bazen Kur'an okuyorlar, bazen Kur'an okumuyorlar. Mesela diyelim ki perşembe günleri oturur, iki cüz okur ondan sonra bütün hafta boyu okumaz veyahut da ayın birinde okur iki ay, üç ay hiç Kur'an okumaz veyahutta bir gün oturur mesela, bir gün oturur bin defa la ilahe illallah ve hedevela şerike söyler ama iki, bir ay, iki ay veyahut da iki hafta üç hafta hiç zikretmez tamam mı? işte burada nedir? burada aleyhissalatü vesselam diyor ki yani mesela sünnete uygun sünnet nedir? Sünnet mesela işte Ali Satt ve Selam Fecir namazından sonra yaptığı bazı tesbihler var işte yüz defa la ilahe illallah waheeda billahi sharika Sünnet neyse yani Sünnettin üzerinde durup devamlı bir şekilde diyelim mesela Fecir namazından sonra devamlı Ali Satt ve Selam'a on defa Allahumma salli ala Muhammed diye getiriyor ve en iyi yani yani İbrahimiyedir. Her gün söylemesi on defa söylemesi senede bir sefer 2 bin defa söylemesinden daha faziletlidir. Mesela senenin bir gününde oturur 2000 bin defa Allahu salli ala Muhammed der mesela. sene boyu hiç söylemez, sadece bir sefer oturur 2 bin veyahutta 3 bin bin söyler. Ama öbür tarafta her gün 10 defa söylerse veya veyahutta her akşam veya veyahutta her sabah her gün söylerse her ne kadar 4 bin'e ulaşmasa da tamam mı? Her gün yaptığı için ondan az olmasına rağmen Allah kadında da daha faziletlidir. Vallahi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in abdest alırken 750 gram su kullanan yönündeki hadisi sahih midir? 750 gram diye zikretmiyor. Bir mud. Yani mud bir avuçtur. Hazreti Satbe selam abdest alırken bir mud ile mud içereceği kadar bir su ile abdest alıyordu. Tamam mı? banyo yaptığı zaman yani tamam da yani 5 mut Tam mı? veya bir saat dedikleri. Ama gram zikredilmiyor. Mud olarak yani avuç ik nedir? İki böyle iki elini bu şekilde yaptığı zaman tamam mı? İçini alacak su kadar. Biz iki döküyoruz. Tabii abdest almakta banyo yapmakta israf su israfı yapmak kesinlikle haramdır. Hele hele abdest istisnasında. Çünkü abdest sadece ihtiyacı kadar alması lazım. Çeşmeyi sona kadar açıp abdest alması tamam mı? Bir kişinin iki kişinin, üç kişinin, ve Selamın evet. ölçüsüne göre belki on kişinin banyo yapacağı kadar su harcanıyor abdest esnasında. Bu da kesinlikle haramdır. Abdest esnasında ihtiyaçtan fazla, yani abdestin ihtiyacından fazla su sarf etmek haramdır. Peki hocam, beş moddü Mesut istirame kanıyor. Ali birisi Aisset ve Semiha orada dedi ki bana dedi beş mi Dedi ki kezep dedi. Orada başka bir sahabe dedi ki dedi. Tamam mı? Senden daha faziletli, senden daha hayırlısına yetiyor da sana nasıl yetmiyor? Ve Aisset ve Semiha'nın saçlı, sakallı o kişiden daha gür olduğu için yani onun saçı dediğin senden daha fazla yani gur sakalı da on senden. Niçin ona yetiyor da niçin sana yetmiyor diye cevap verdi o sahabiyok diğer Sahabiye. Peki Aleyhisselamın avuçları peki şöyle mi? Yani der, yani illada mesela efendim Ali satt ve sem'in avucu mesela kaçtır işte demin bu soru soran kardeşimin söylediği gibi yok 700 gram. Demek ki bazıları ona demişler ki Ali satt ve sem'in avucu belki 700 gram şeklinde isimlendirmişler ki onu zikrediyor belki. Subhanallah bilmiyorum. Veyahut da kendiliğinden sormuş olan söylemiş bu sözü söylemiş olabilir. Ali vesselam'ın ve sem'in avucu kaç gram olduğunu biz bilmiyoruz. Normal bir erkeğin avucu kaçsa yani o kadar. Ve tahmin ediyorum siz tecrübe ediniz tecrübe ediniz bir abdeste bir mut bile gitmiyor aslında tecrübe ediniz ben tecrübe ettim acizane gerçekten bir mut kadar ancak gidiyor yani çeşmeyi aldığın zaman şöyle azıcık eline verdiğin zaman azıcık olduğu zaman buna ne yapıyorsun ufalacaksın biliyorsunuz ufalamak sünnettir böyle Ve gerçekten yani ancak bir mut kadar abdest için su sarılıyor. Onun dışında fazla harcamak kesinlikle israftır. Ve biliyorsunuz <gülüyor> israf haramdır. Ne? Dinde zorlama yoktur. Ayetini nasıl anlamalıyız? Dinde zorla <gülüyor> ikraha fid din Ey Müslümanlar bir yeri istila ederse veyahutta Müslümanlar o ülkede daha güçlü olup orada da gayri Müslim olan insanlar varsa o gayri Müslüman olan insanları zorbayla bayla dine sokmak kesinlikle caiz değildir. Sen davet edersin. Yani Müslüman davetle mükelleftir. Tamam mı? Ve İslam'ın hakim olmadığı bir yerde de şahıslar insanlara zorla İslam'ı yaşatmak yine de caiz değildir. Örneğin demokratik bir ülkede Türkiye gibi bir yer mesela. Çünkü Türkiye'nin devleti İslam devleti değildir bizzat biliyorsunuz. Türk devletinin dini nedir? Layıklıktır. Onlar zaten söylemiyorlar ki bizim devletimiz İslam devletidir. Ben yani bizim kanunlar İslam'dır demiyorlar zaten. Ve biliyorsunuz bunu söyleyen belki şimdi bir şey söylemiyor. Daha önceden de kim böyle bir şey söylese hemen onu yargılıyorlar. Türkiye layık bir ülkedir mesela veyahut daha mesela Amerika veyahut da mesela ee, Suriye veya yahutta Lübnan veya yahutta Cezayir, Tunus, bütün bunlar. Tamam mı? Yani bu ülkeler nedir? Bu ülkeler toplumu Müslümandır ama kanunlar İslam değildir. Ama bazı kanunlar İslam'dır. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş ve bu Diyanet İşleri Başkanlığının çerçevesi içerisinde mesela bazı İslami şeyler var. Örneğin mescitler idare etmek. Bunlar İslam'dır. Ama gel ki gelen diğer kanunlar bir de devletin devletin bizzat dini mesela Pakistan devletinin dini nedir? İslamdır. Mısırın devletinin dini İslamdır. Ama Türk devletinin dini İslam değildir. İslam idi, çevrildi. Tamam mı? Konu neydi? Dinde zorlama. Din zorlama yoktur. Dolayısıyla Türkiye gibi bir yerde İslam şeriatı ile idare edilmediği için hilafelük olmadığı için, imamet devleti olmadığı için kalkıp da vatandaşlar, daha başka vatandaşlara tamam mı? zorla İslam'ı yaşatmak caiz değildir. İster Müslüman bile olsa Müslüman bile olsa çünkü burası mesela biliyorsunuz Türkiye'de bin bir çeşit milletler var. İslam isteyen yaşar isteyen yaşamaz. Ama İslam devletinin kurulu olduğu bir yerde yani ölün emrin kurulu olduğu bir yerde hilafetin kurulu olduğu bir yerde o zaman İslam zorlayan namaz kılmayan mesela ne yapılır? Öldürülür. Ahmed bin Hembel'e göre küfren öldürülür. Diğer İmam, e, İmam Malik'e ve İmam Şafi'ye göre hadden öldürülür. İmam ve Hanife'ye göre ömür boyu hapsedilir. Böyle gibi cezalar var mesela. İçki içen mesela, mesela sopa vurulur. Zina yapan öldürülür. Ama İslam devletinin olmadığı bir yerde bu gibi şeyler yaşatmak nedir? Caiz değildir. Veyahut Türkiye'de Ermeniler var. Hristiyanlar var. Yahudiler var. Kalkıp mesela Müslümanlar burada diyorlar ki ya İslam'a gireceksin veya da burayı terk edeceksin. Köyde olabilir. Mahallede olabilir. Onu bu şekilde onları sıkıştırmak bu da caiz değildir. La ikraha din, Ey dinde zorlama yoktur. Sen anlatacaksın. Tamam mı? Anlatacaksın. Ve biliyorsunuz İslam yani İslam'ın hakim olduğu zamanlarda geçmişte Küfür diyarını istila ettikleri zaman ne yapıyorlar? Onlara üç şey sunuyorlar. Bir, ya İslam'a gireceksiniz, İslam'a girmiyorsanız cizye vereceksiniz, cizye de vermek istemiyorsanız burayı terk edeceksiniz. Tamam mı? Ha o zaman cizye veriyorlarsa, Müslüman olmuyorlarsa cizye verecekler. Cizye nedir? Bir nevi vergidir. Yani o vergiyi verdiği zaman İslam devleti onu korumakla mükelleftir. Kimse ona haksızlık yapamaz ve Hristiyanların, kafirlerin İslam ülkesinde oldukları zaman yani hukuk açısından Müslümanların sahip oldukları haklara aynı Yahudi ve Hristiyanlar da o hakka sahiptir. Yani kanun herkesin üzerindedir. Ama din konusunda ibadetler şunlar bunlar. Hristiyanlar kendi kendilerine, Müslümanlar kendi kendilerine, Yahudiler kendi kendilerine. Ve biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin varlığında, Abbasilerin, Emebilerin devletlerinin varlığında kiliseler vardı yani kendi kiliselerinde namaz kılıyorlardı ibadet yapıyorlardı artık ama dışarıda yapmak ne yapıyorlardı onları yasaklıyorlardı ha, o zaman zorla kuvvetle şey yapmak caiz değildir ama bir baba çoluk çocuğuna İslam'ı zorla yaşatmakla mükelleftir yani bir kız çocuğu veyahut da bir oğlan çocuğu muslümandırlar bunlar Babaları da Müslüman, kendileri de Müslüman. <gülüyor> çocuk namaz kılmıyor. Ne yapması gerekiyor babası? Zorla kıldıracak. Ve dikkat ediyorsanız namaz konusunda biz buna değinmiştik. ve Sem diyor ki bir çocuk 7 yaşını bitirdikten sonra babası ona namaz kıldırması gerekiyor. 10 yaşına geldiği zaman kılmıyorsa babası o çocuğu dövmesi gerekiyor. Yani döverek korkutacak ki namaz kılsın. 7 yaşını bitirdikten sonra çocuk namaz kılmakla nedir? Babası tarafından mükelleftir. Yani babası kıldırmasa babası günahtır. Çocuk kılmadığı zaman mesela diyelim ki bu çocuk gibi mesela 8 yaşında bir çocuk. Veyahut da 9 yaşında ikinci çocuk. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Sonra? On bir. Maşallah 11. Yani bu yaşı geçmiş. 11 evet. yaşında mesela namaz kılmıyorsa Babası dövecek, ceza verecek, korkutacak. Mesela en çok korktuğu ceza neyse o cezayı verecek ki bir daha namazı terk etmesin. Tamam mı? Aslında 7 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında namaz çocuk için namaz kılmak farz değildir çocuk için. Ama babası tarafından çocuğa namaz kıldırması farzdır. Çünkü terbiye edecek, alıştıracak. Tamam mı? Ha o zaman bir kız çocuğu namaz kılmıyorsa babası tarafından korkutulacak ve namaz kıldırılacak. Bir oğlan yine o şekilde veya bir kadın yani bir Erkek bir kadınla evlenmiş ve kadın namaz kılmıyor. Kadın, kılmıyorsa zorla kıldırttıracak. Ve hiç kılmıyorsa en doğrusu bak gerçekten artık kılmak istemiyor. Bazı alimler diyorlar ki bu kadını boşatmak lazım. Bazı alimler diyor ki sabretsin. Tamam mı? Yani küfür etmediği müddetçe sabretsin diyorlar. Olur ki bugün olmazsa yarın. Ve bu konuda ihtilafı biliyorsunuz. Hembeli mezhebine göre namaz kılmayan bir kadın... Kafire olduğu için o erkek tamam, erkekten tamamen boş oluyor. Veyahut da bir erkek namaz kılmıyorsa kadın namaz kılıyorsa nikahları fasittir. O kadın kocasıyla cinsi münasebet yapamaz yaparsa zina yapmış olur Ahmet bin Hembel'e göre. Ama Cumhur'a göre dinden dönmediği müddetçe tamam mı? Boş olmuyor. vallahi alim. Kafire selamlarım caiz midir? Kafirlere selam vermek caiz değildir. Ama kafirler bize selam verdiği zaman o selamın cevabını vermekte bir beis yoktur. Yalnız mesela onlar diyecekler ki bu da alim, bazı alimler kabul ediyor bazı alimler kabul etmiyor. Yani kesinlikle aleyhissalatu hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki kafirlere Yahudilere ve Hristiyanlara selam ile onlara evet. başlamayın. Yani girdiğiniz zaman Müslümanlara dediğiniz gibi selam aleyküm demeyin. Ne sabah mesela iyi akşamlar Mesela iyi sabahlar falan gibisi ve da merhaba, nasılsınız, iyi misiniz gibisi ama selam Müslümanlar arasında olan bir paroladır ve da bir şiardır. Yalnız bir Yahudi ve da bir Hristiyan, Müslümana %100 selam verdiği zaman o Müslüman o selamı cevabını vermesi vaciptir. Biliyorsunuz selam konusunda selam vermek konusunda alimler ihtilafa düşmüşler bazı alimler diyorlar ki selam iki çeşittir bir ifşa var bir de elka var İfşa demek ey tanıdığın ve tanımadığını kimi görüyorsan selam vermek sokaklarda şurada burada bu nedir bu sünnettir ama sen bir yere girdiğin zaman orada bazı alimlere göre orada selam vermek vaciptir cumhurun görüşüne göre sünnettir ama sahih görüşe göre vaciptir. Yani ister baba olsun mesela bir baba içeri girdi. Bu odaya girdi çocukları var hanımı var. Esselamu aleyküm demesi sahih görüşe göre vaciptir. Tamam mı? Sonra tekrar tuvalete gitti tekrar geldi oda tekrar odaya gitti tekrar selam vermesi vaciptir. Sahih görüşe göre. Ama cumhura göre sünnettir. Yani hele baba anne çocuklarını bu şekilde alıştırmaları gerekiyor. Her girişte çıkıyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki yani bir kişiye selam verdiği zaman, aralarında bir ağaç geçtiği zaman veyahut da bir yer yani aralarını bölecek bir yer geç tekrar karşılaşıyorsa tekrar selam vermesi gerekiyor. Bu indel lika <gülüyor> Ou, indel duhur <gülüyor> indel lika, ey zaman. Ama yolda yürüyorsun. Her görene selam vermek, buna ifşa ey İslami ifşa et, yani yay. Bu sünnettir. Ama telakki esnasında giriş esnasında Doğrusu sahih görüşe göre selam vermek vaciptir. O zaman Yahudiler biliyorsunuz Ummana Aişe'nin olduğu bir mecliste dediler ki Ebel yani Kasım Aleyhisselatü Vesselam Esselamu Aleyke Ya Ebel Kasım Ummana Aişe sözü anladığı için onlara kötü laf saydı. Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki mehlen ya Aişe. Yani böyle şiddetli olma dedi. Dedi ki duymadın mı ya Resulullah? Ben duydum anladım ne söylediklerini. Ben dedim ki ve aleykum. Ha o zaman es aleykum derse. es yani ölümdür. Sem Arapça manası Türkçe karşılığı ölümdür. Çünkü Yahudiler es aleykum yani ölüm senin üzerinde olsun ya Muhammed veyahut da ölüm sizin üzerinizde olsun ya ey Müslümanlar. Ha böyle anlarsanız onlara cevap vermeyiniz. Yani ve aleyküm selam değil. Diyeceksiniz ki ve aleyküm. Ey tamam mı? Ölüm bizim için hak olduğu için sizin için de Yani ölüm bize geleceği gibi size de gelecektir. Tamam mı? Ve Sen bu şekilde cevap et. Ama alimler diyorlar ki bir Yahudi veya da bir Hristiyan veyahut da bir kafir dese ki yüzde yüz. Esselamu aleyküm derse o zaman Müslüman diyecek ki ve aleyküm selam. Ama esselamu aleyküm derse diyecek ki ve aleyküm. Vallahi var. Peki cevabı selamı almazsa karşımızdaki Müslüman selam verdik ortada kalmadılar kal, Almadı o günahkar olur çünkü burada selam verilip de selamın karşılığını verilmediği zaman o kişi günahkar oluyor Oğlum, Yalnız, Kendiniz mi alacağız selamı? Kendi kendimize yok mi alacağız? kendini almayacaksın Yani eğer kafir olduğunu bilmiyorsun selam verdin kafir olduğunu öğrendiysen selamı geri alırsın ondan Ben selamı geri alıyorum diyeceksin çünkü kafirlere selam vermek caiz değildir. Musayriler de Mus değil Müslüman değil ki kafirdirler Musayriler. Bu bir ittifak. Ehli sünnet ve cemaat bil ittifak. Nusayriler, Düziler, İsmailer, Vehailer, Kadiyeniler, Kurancılar bunlar Ehli sünnet ve cemaatinin ittifakıyla. Bunlar Müslüman değildir. Bu bir ittifak. Ehli sünnetin ittifakıyla. Aralarında hiç ihtilaf yok. Ama diğer gruplarda ihtilaf var tamam mı? Ha o zaman bir Müslüman bir Müslümana selam verdiği zaman o Müslüman o selamın cevabını vermesi vaciptir. Ama bir meclise girdi. Burada bak mesela şu toplum var burada. Bir kişi dedi ki selamun aleyküm. Aralarında bir kişi cevap verse yeterlidir. Fazla yani. Ama hiç kimse cevap vermese hepsi günahkar olur. Ama hepsi cevap verse en doğrusudur. Ama bir kişi cevap verse yeterlidir. Yalnız bir şey daha var yani ne diyorlar ona böyle olduğu zaman ne deniliyor ona Heh, bir kişi afşırdığı zaman mecliste bütün meclis eğer elhamdülillah derse mecliste olan herkes ona demesi vaciptir çünkü burada o kişinin hakkı bütün meclisin üzerindedir bu ism, selam gibi değil çünkü bazıları bir kişi derse selam gibi yani sakıt olduğunu söylüyorlar bu doğru değildir Afşırmada elhamdülillah derse o mecliste kaç kişi varsa herkes o kişiye Allah demesi üzerinde vaciptir. Demese günahkar olur. Hocam Suriye'de Cephe-i adında, ismi adı altında bir grup. Bir kişi hırsızlık yaptı diye kurunu kestiler dün. Doğru mudur? Çünkü orada Suriye'de İslam devleti yok ki. Doğru değildir. Çünkü bir grubun kurduğu şey öne yapıyorlar ama bu doğru değil. Gösteri gösteri. Kesin. Adamlar daha devletini kurmamışlar ki zaten. İşte bir yeri istila ettiler ve maalesef şiddet. Kesiyorlar, bakıyorlar, artık ne yapıyorlarsa Rabbim bizi de onları da ıslah etsin. Evet. Ne? 1979'daki Kabe baskınındaki olaylardan bahsedebilir misiniz? Vallahi bu siyasi olduğu için yani bahsetmek istemiyorum, buna girmek istemiyorum. Ben acizane siyasi meselelerden uzak durmaya çalışıyorum. Yani çünkü boyumu aşar, boyum aşan bir şeye girmek istemiyorum. Burnumu sokmak istemiyorum. E, aklımızdan ben şunu şunu yapmamaya yemin ediyorum diye bir düşünce geçirsek ama bunu dilimizde söylemezsek gene de yemin etmiş sayılır mıyız? Yok. Diline, diliyle telaffuz etmediği müddetçe yemin etmiş sayılmıyor. Ve günahlar da öyle. Mesela adam niyetinde kalben niyet ediyor. Haşa haşa mesela. Kalben diyelim ki kalben böyle aklına öyle geliyor. Allah korusun, Allah korusun. Mesela adam vesvese şeytanına galip geldi ve kalben mesela Allah'a küfür ediyor. Veyahut da dine küfür ediyor. Tamam mı? Bu diliyle söylemedikten sonra kalben söylediyse eğer diliyle tatbik etmezse o zaman ne yapmış oluyor orada? O zaman yani gerçekten söylemiş gibi olmuyor. İşte orada hemen bu gibi işte vesveseler geldiği zaman orada hemen... Lâ illallah Muhammed ve ve lâ ve ve ve min ne yapacak Allah'a sığınacak ve böylece günahkar ama diline çevirdikten sonra işte o zaman günahkardır. Bir ve o ta, şey düşünüp de amele he, yani düşünüp de amele dönüşmediği müddetçe korun. Amele düştükten sonra tenfize tatbikata düştükten sonra günahkar oluyor. Bu her türlü düşünce için geçerli mi yani? Efendim? Aklımızdan kötü bir düşünce geç her türlü aklına ne düşünce Müslüman aklına ne gibi düşünce geçirirse geçirsin tatbikata sürmediği müddetçe tamam mı? Diline diliyle veyahut da elleriyle veyahut da gözleriyle mesela oturuyor diyor ki mesela diyelim ki bir komşusunun kızı böyle düşünüyor diyor ki ben gideceğim kapının önünde duracağım işte şu kız git, veyahut da şu kadın git ben ona bakacağım yani bunu aklından geçiyor ve düşünüyor ama bakmazsa günahkar değil o düşünceden dolayı Günahkar çünkü bakmadı. Ama burada düşündüğünü, düşündüğünü tatbik ederse işte o zaman günahkar oluyor. Allah'u alem. Bir de diyor gene aynı sorudan devam ediyoruz. De, yemin etmemeye yemin edilir mi? Yani yemin etmemek için yemin ediyor. Böyle şey Eğer yemin etmemek için diliyle böyle gerçekten diyor ki mesela Allah'a yemin ederim ki veya da Kur'an'a yemin ederim ki ben bir daha yemin etmeyeceğim diyor. Yani hiçbir şey için yemin etmeyeceğim. Ondan sonra yemin ederse o zaman yemin kefareti vermesi gerekiyor. Ne kadar? Yemin kefareti burada alimler 100 riyala tahdid ediyorlar. Yani Südde Arabistan'daki alimler 100 riyal kadar tahdid ediyorlar. La ilahe illallah diyenler canını ve malını benden korumuş olur. Hadisi Evet. Ey kişi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın Yokluğu esnasında Üseme bin Zeyn radıyallahu anh onlar bir seri deneyim cihad esnasında bir yere hücemi hücum ederken tamam mı? Onlar bazıları bazılarını öldürdüler. Bir kişi tam onu öldüreceği zaman dedi ki la ilahe illallah ve Üseme orada onu öldürdü. Onu öldürdükten sonra ya kendisi gidip söyledi ya da başkası aleyhissalatü vesselam'e söyledi. Ve aleyhissalatü vesselam burada ona çok kızdı. Dedi ki Öbür dünyada La İlahe illallah'a ne cevap vereceksin? Nasıl o diyor ki ya Rasulullah o yani kalben bu La İlahe illallah kabul ederek söylemediği ölüm korkusundan dolayı diyor ki sen kalbini açıp da ölüm korkusundan dolayı söylediğini bildin mi diyor. Nereden biliyorsun ölüm korkusundan? La İlahe illallah dedikten sonra onun kanun malı ırzı her şey sana haramdır o an için kim olursa olsun kafir olsun yahudi olsun müşrik olsun ne olursa olsun la ilahe illallah zahiren deyip yani zahiren dediği zaman ve zahiren büyük küfür büyük şirk yapmadığı müddetçe da dinden dönmesi dönme o dinden döndürecek bir söz da bir fiil yapmadığı müddetçe tamam mı o kişinin malına rızkına tecavüz etmek kesinlikle caiz değildir ve haramdır Tamam. Allahu alem. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı diye bu hadisi nasıl anlarsınız? Evet doğru. Bilmiyorum. Bu hadis yani bu hadis sahihtir. Burada yani biliyorsunuz beşer sıfatına sahip olan herkes hata eder ve herkes günah işler. Tamam mı? Ama Biliyorsunuz günahlar, büyük günahlar var, bir de küçük günahlar var. Beşer sıfatına sahip olan herkes günah yapar. Hangimiz günah yapmıyor? Yani Allah Resulü Aleyhisselam bile hata etti. Adem hata etti, Musa hata etti, Nuh hata etti. Bütün Resullerin çoğu, Nebilerin çoğu hata ettiler. Yani Ali ve Vesselam biliyorsunuz A'ma'dan yüz çevirdi. Orada müşriklerle uğraşırken. Allah Celle Celaluhu Abese Suresini indirerek onu kınadı. Allah Celle Celaluhu tamam mı? <gülüyor> Dolayısıyla beşer sıfatına sahip olan şahıslar yani her an için hata edebilirler ve günah edebilirler. Günah işleyebilirler. Dolayısıyla bu günahı işleyen kişi e, soru neydi Muhammed kardeş? Ee, Allah sizi helal eder ve yerinize işleyip peşinden yani burada demek evet. isteniliyor ki mutlaka hata işlenecek. Ama bilerek hata işleyeni bilerek günah yapmak caiz değildir. Ama yaptığı zaman töbe ettikten sonra, istiğfar ettikten sonra bir daha işlememek şartıyla o günah ne olur? Affolunur. Niçin bunu söylüyor? Çünkü bazı insanlar diyorlar ki ben günah işlemedim ki niçin dua edeyim? Ve bazıları biliyorsunuz dua etmiyorlar. Dua etmek belki hiç adetleri değildir. Bazıları namaz kılar. Ne suçutta ne şurada ne burada hiç dua etmezler. Sanki hiç Diyor ki ben günah yapmadım. İhtiyacım da yoktur. Tamam mı? Yani her şey kendi kendine güveniyor. Allah'ın duasından yüz çevirmek Allah katında en büyük günahtır. Onun için Allah diyor ki وَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Çünkü herkes, her mahluk Allah'a ihtiyacı vardır. Ha o zaman ihtiyacı olsun olmasın Allah'a dua etmesi gerekiyor. O beşer sıfatına sahip olan herkes mutlaka hata edecektir. Ama bilerek günah yapmak caiz değildir bilerek yani adam diyor ki madem ki böyle söylemiş ben gideceğim zina yapacağım gideceğim alkolü içki içeceğim bu doğru değildir tamam mı ama bilmeyerek veyahut da cehlen ondan bir günah sadır olduğu için ki mutlaka olacak hangi Müslüman? Hangimiz? hangimiz şu anda burada olana hangimiz günah işlemiyor hangimiz ya yani ben kendimi, kendi kendimi söyleyeyim acizene. Yani ben burada eğer günahlarımdan dolayı koku çıkmış olsaydı hiçbirimiz burada oturamazdı. Hangimiz günahkar değil? Hepimiz günahkarız. Günah işlemeyen yoktur. Tamam mı? Ama Allah Celle Celaluhu gafur rahimdir. Çünkü bir kişi bilerek Allah'a isyan etmiyorsa Allah Celle Celalü o kuluna karşı merhametlidir, şefkatlidir ve biliyorsunuz işte şu namaz ile bu namaz arasındaki küçük günahlarına kefarettir. Ömre ile ömre arası, kefare, diğer ömre, ikinci ömre diğer ömre arasında yapılan günahlara kefarettir. Bütün bunları boşuna söylemiyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? Öyle değil mi? Hac yaptığı zaman işte bir senede mesela bu sene hac yaptı, gelecek sene hac yaptığı zaman bu iki hac arasında yapılan bütün günahlar, ikinci hac bu günahlara kefarettir. Demek ki günahlar yapılıyor. Günahlar işleniyor. Kadınlara bakmak günah değil midir? Kadın erkek karşıya oturmak günah değil midir? Allah korusun deminki sizin söylediğiniz gibi kalbinde bir şeyler geçiriyor. Diyor ki işte ben bu kızı seviyorum. Ben bu kızı şöyle yapacağım böyle. Bu hepsi günah değil midir? Günah işlemeyen yok. Dolayısıyla herkes günah işler. Ve günah yapıp da ellerini açıp dua ettiği zaman o zaman demek ki Allah'a ihtiyacı olduğu için... Allah Celle Celaluhu ona el açılmasını istiyor. Ona dua edilmesini istiyor. Ve özellikle gecede ne diyor Allah Aleyhisselam? Allah Celle Celaluhu gecenin üçte birinin dünyanın göğüne iniyor. Yok mu istiğfar eden onun tövbesini kabul edeyim? Yok mu bir şey isteyen onun duasını kabul edeyim? Ve Allah Celle Celaluhu halbuki hiç kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur Allah Celle Celaluhu. Ama bir kul günah yaptığı zaman günahından dolayı da tövbe ve istiğfar ettiği zaman Allah Celle Celaluhu o karşı çok sevimli davranıyor. Yani bir kul günah yapıp sonra tövbe ediyorsa o kulun sevincinden Allah Celle Celaluhu daha çok ona karşı seviniyor. Ona ihtiyacı olmamasına rağmen o kadar ki Allah Celle Celaluhu kullarına karşı şefkatli ve merhametlidir. Ne'im. Kur'an okumadan önce Allahuma bil hakkı enzelteho ve bil hakkı diye başlayan bir dua olduğu söyleniyor. Doğru değildir. Doğru değildir. Kur'an okunurken, Kur'an okunurken, sure başından başlanıyorsa, ağud bil lähimine şeytan rajiim veya ağud bil lähis semî alîmine şeytan rajiim veya ağud bil lähis semî alîmine şeytan rajiim, min hamzehi ve nafkhihi ve nafthi. Tam. Bu sure başından. Eğer sure başından değilse, onu bitirdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim. Eğer süre başından değilse Kur'an'ın herhangi sürenin herhangi bir tarafından yapılıyorsa burada sadece istiaza getirir, besmele bile getirmek caiz değildir. Bazı alimler diyorlar ki Kur'an'ın ortasından da besmele getirmekte bir beis yoktur diyorlar. Ama ve vesselam ayetlerin ortasından Kur'an okumak niyetiyle başlayacağı zaman Sadece istiazeyi getiriyordum. Ama süre başlarından okuyacağı zaman istiazeden sonra Bismillahirrahmanirrahim söylüyordum. Bir de mesela diyelim ki sen diyelim ki Al-Kari'a suresinden başlıyorsun. Ta aşağıya ineceksin. Yani Nas suresine kadar. Al-Kari'a'yı Al okuyacağın zaman o zaman bir istiazeyi getirmen yeterlidir. Her sürenin başında yani böyle Devamlı bir şekilde. Bunu okuyorsun, hemen arkasında onu, hemen arkasında o. Ok. O zaman bir sürede istihaze getirmen diğer sürelerde ne yapıyor? Yeterlidir. Ama her süre başında istihaze getirsen daha efdaldır. Ama bir sefer getirsen, diğerlerinde getirmezsen bir sakıncası yoktur. Ama her süre başında besmeleyi getirmek lazım. Her süre başında besmele. Yani sünnet budur. Ama bu gibi dualar yoktur. Besmele tamam. ayet midir hocam? Efendim? Ayet midir? Besmele İmam-ı Şafi'ye göre biliyorsunuz. İmam-ı Şafi'ye göre Besmele Fatiha suresinden bir ayettir. Ve İmam-ı göre Fatiha'yı okurken Besmele'yi okumasa olun namazı batıldır. Çünkü Fatiha'dan bir ayet olarak sayıyor İmam-ı Şafi'yi Rahimmeullah. Diğer mezheplere göre Besmele mustakil bir ayettir müstakil bir ayettir. Bazı âlimler diyorlar ki Kur'an bütünlüğünde bir ayettir. Ne mi suresinde? İmam-ı Şafi diyor ki Fatiha suresinden bir ayettir. Diğer alimler yani çoğunluk diyorlar ki Besmele müstakil bir ayettir. Tamam mı? Kur'an bütünlüğünde müstakil bir ayettir. Ve her süreyle diğer, diğer süreyi birbirinden ayıran bir ayettir. Kur'an-ı Kerim kaç ayıracaksın? Çok basit bir ama farklı şeyler söylüyorlar da ayet mi? tam olarak. Şimdi Kur'an, Kur e, yani ayetler biliyorsunuz. Bazı ayetler neshedildi. Bayi ayetler mesela 6666 ayet diye söylüyorlar. Tamam mı? Farklı söyleyenler de var. Ha, yani farklı şeyler var. E, yani farklı görüşler var bu konuda. Çünkü neshedilen ayetler sayacak olursa daha fazla oluyor. Onun için Şiiler bunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki şu anda Müslümanların eli arasında olan Kur'an şu süreler değildir veyahut şu süreler değildir bu süre. Yani Kur'an diyorlar ki şu kadar süredir ama şu anda onların görüşlerinin şu kadar süre olmadığı için o zaman Kur'an'da eksiklik ve fazlalık var diyorlar. Eni sünnet ve cemaata göre biliyorsunuz sürelerin başlangıcı Fatiha suresi mesela. Biliyorsunuz Fatiha suresi İmam-ı Şafi'ye göre Bismillahirrahmanirrahim'den son ayete kadar kaç ayet oluyor? 7 ayet. Bazı alimlere göre, yani Bismillahirrahmanirrahim ayet değildir. Ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlıyor. Al Benimle söyleyin. Yok, yedi ayet. Ha, yine yedi. Nasıl? Nasıl? Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet. Arrahmanirrahim bir ayet. Maliki Yevmeddin bir ayet. İyyâken a'budu ve iyâken esti'in bir ayet. Ehdine sıratı sırâtu müstakîm bir ayet. Sıratel lezîne an'amta aleyhim bir ayet. Ghayril maghdube aleyhim velad dâlin âmin bir ayet. Böylece olduk kaç? Yedi ayet. Diğer imamlara göre, Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Tamam mı? Elhamdülillâhi rabbil alemin bir ayet. Ar-Rahmanirrahim bir ayet. Malik-i bir ayet. İyyâken a'budu ve yeyken estâin bir ayet. Ehdina sırat-ı müstakim bir ayet. Sırat-ı lezine ne'amta aleyhim gayri mağdubi bir ayet oldu yedi ayet. Yani işte bu gibi şeylerde alimler arasında ihtilaf var. Çünkü yani bazı süreler şuradan şuraya kadar bir ayet olabilir. Buradan şuraya kadar bir ayet sayıyorlar. Ve biliyorsunuz bütün bu yani el-kurra'an -El aşır dedikleri bu gibi şeylerde mesela bakıyorsunuz ki çeşit çeşit kira mesela. mesela Fatiha suresinde Maliki yevmiddin kıraatâ Maliki yevmiddin bir Tamam Tam ve özellikle Malikiler Fatiha'yı okudukları zaman demiyorlar ki mesela Şafii'ler gibi de Maliki yevmiddin diyorlar ki Maliki yevmiddin Malik ey matsiz Maliki yevmiddin orada mim mimi met yapıyorlar. Ve en doğrusu imam olan bir kişi cemaatını alıştırması için bazen bunu bazen bunu söylemesi. Ve işte bunun gibi böyle Kur'an içerikli. Bunun gibi bu ayete benzer bir şekilde bir ayet birçok eee kıraate göre okunabilir. İşte ben bu alimler azneleri, caiz bir Kur'an kelimem makamlı okuma, değişik makamlarda uzat uzat'a da yani, ya. Yani tecvid kurallarını aşmayacak şekilde biliyorsunuz tecvid kuralları var. Tecvid kuralları nedir? Tecvid kuralların yani buradaki kurallar. yani mesela idgam varsa idgam yapacaksın. Gunne varsa gunne yapacaksın. İhva varsa ihva yapacaksın. İdha varsa idhar yapacaksın. Tamam mı? Med varsa med yapacaksın. Med mesela med tabi'i var. Med muttasıl var. Med munfasıl var. Med tabi'i iki elif miktarı. Tamam mı? Med tabi'i dedikleri iki elif miktarı. Med muttasıl dedikleri dört elif miktarı veya da beş elif miktarı. Med munfasıl Dört elif miktarı veya da iki elif miktarı. Onun için tecvid alimlerin usulüne göre med muttasıl dört elif miktarı uzatmak onlara göre vaciptir. Med munfasıl iki elif miktarı uzatmak caizdir. Dört elif uzatmak da uzatabilir. Yani caizdir derken med munfasıl denilen iki elif miktarı da uzatılabilir. Dört elif miktarı da uzatılabilir. Bir de med lazım var. Tamam mı? Med lin var. Med arıd var. Med lazım altı hareket, tamam mı? Altı hareket mesela şeyde böyle değişik şeylere göre mesela eliflemim bu harf mukatalarda yasin gibi şeyler bu gibi ayetler bunlar hepsi med lazım geliyor, tamam mı? Bir de medlin var med var medlin ayetlerin sonu üzerinde mesela mesela hani diyorum en sonda gayr mahlub alim dalin burada mesela nedir? Bazı alimler demişler ki burası med'arızdır. Bazı alimler demişler ki med'lindir. Med'lin ise med'lin üç çeşit med'li var. İki elif miktarı, dört elif miktarı, altı elif miktarı. Tamam mı? Ha o zaman med'lin ve arız dedikleri iki elif miktarı da uzatabilirsin. Dört elif miktarı da uzatabilirsin. Altı elif miktarı da uzatabilirsin. Med lazım altı elif miktarı. Med muttası dört veya da beş elif miktarı. Med munfasıl İki veya da dört veyahut da beş elif muhtar. Mesela ben bir soru diyelim bir hocadan dinliyorum. Diyelim yani beş dakikada bitiriyor. Başka hoca aynı soruyu on beş dakikada bitiriyor. Yani evet. öyle uzun uzun. Bir abdül dinliyorum farklı. Öbürü beş dakikada. Hemen Tecvid kurallarını aşması caiz değil. Size örnek vereyim mesela. Bazı müezzinler ve belki illa belki bir milyonda belki bir kişi ancak sünnete göre ezan okuyordur. Dikkat ediyorsanız Kur'an olsun ezan olsun, tecvid kurallarına göre riayet etmek vaciptir. Yani mesela Allahu Ekber lafızı. Siz görüyorsunuz ezan okuyan müezzinler Allah bizi de onları da ıslah etsin. Adam diyor ki Allah Tabii böyle evet. aynen tat, Nuri tatlı ses gibi uzun hava çekiyor adam mübarek. İbrahim tatlı ses. İbrahim tatlı ses. Evet. <gülüyor> tamam mı? Evet. Çünkü Türkiye'de bu çok meşhur diyorlar bazen benden duyuyorum yani uzun hava çekiyorlar. Allah lafzı biliyorsunuz orada sadece makta bi var yani iki elif miktarı Allahu ekber iki elif miktarı. Adam mübarek bunu ne yapıyor? 15 15 elif miktarı uzatıyor. Yani burada yani bir delili var mı? Yok, delili yok işte. Burada işte bir gün Ömer bin Abdullah bin Ömer radıyallahu bir kişi dedi ki ya Ebu Abdurrahman inni uhibbuka fillah. Ey Abdurrahman'ın babası Allah için seni seviyorum dedi. O da dedi ki Enni ob o da dedi, Ben de Allah rızası için senden boğaz ediyorum. Sahabilerde var ya münafıklık yok. Yani mücemenet mafi. Evet. Doğruya doğru. Aa, doğruyu konuşur böyle. Seviyorsa seviyor, sevmiyorsa sevmiyor. Niçin sevmiyorsun nedenini hemen açıklar. Ki bilsin ki onda bir hata var. Yani nifak yapmıyorlar. Evet. Desinler diye, memnun yapsınlar diye değil. Niçin dedi? Yani ben seni Allah için severken sen niçin benden Allah için benden boz ediyorsun? Çünkü dedi ki sen ezanında lehen yapıyorsun dedi. Lehen burada yani tecvid kurallarına göre uymuyor. Tamam mı? Elif, met tabi'i mesela on hareket, met e, muttasılı mesela diyelim ki on hareket, yirmi hareket. Bakın Medine cami, Medine'de bazı müezzinler var inanır mısınız bazı harfleri belki on beş hareket uzatıyor. Burada Riyad'ta bazı müezzinler var. Burada Riyad'ta bazı müezzinler var ve alimler de bunları duyuyorlar. Tamam mı? Ve onlara onların ne demiyorlar için böyle yapıyorsunuz. Yani mesela bir yaşlı var. Vefat etmiş ama radyoda ezanını getiriyorlar. Ha, Yaşlı bir adam, inanır mısınız? Allah lafzını ben saydım böyle. 15 hareket uzatıyor. Allah lafzını. Bu yüz nolu karar değil mi? Yüz nolu kararda oluyor. E Allah için şimdi bu ezan Ya, ezan bir ibadettir. Allah Celle Celaluhu ezanı Ali ve seleme öğrettiği şekilde okuyacaksın. Aksini yaparsan Allah katında günahkarsın. Peki günahkardır. Allah affeder mi etmez mi? Bu Allah'a kalmış. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Allah'ın hakkıdır. Vallahu alem. Bitti mi? Tamamdır başkan. Bu kadar hocam. Tayin. Hader ve Muhammed. Hocam şöyle bir. hadis var aleyküm. Ya birçok yerden duydum da Arapları seviniz diye bir hadis var mı? Yok. <gülüyor> Çırağı diyor. kim ona bir var. Bir dua var. Kur'an okumadan önce işte onu mesela önüne aldın. Okuyorsun odayı. Eğer okursan Allah Teala her harfine 50.000 sevap veriyormuş. Nedir bu dua? Demin sorduk ya hocam Allah'ım en az zevalde. Allah'ım en az Aslı yok ya. Aslı yoktur. Maalesef şiddet aslı yok. Sakın söyleme böyle bir şey. Örneğin Kur'an okuyacağın zaman sadece sürenin başından okuyacaksan istiâze, istiaadan sonra besmele. Tamam mı? E yok Kur'an'ın ortasından okuyacaksan istiâze, besmele yok. Kur'an her dediğiniz? dininizde tam istiâze. İstiaze Eûzu billahi min eş-şeytanir O kadar. Ha, bu demin söyledim ya. İstiazenin 3 çeşidi var. Bir, Eûzu billahi min eş-şeytanir racim.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 Euzu billahi min şeytanir recim. İkincisi: Euzu billahi min şeytanir recim min hamzi ve ana. Üçüncüsü: Euzu billahi's semi'i'l Üçüncüsü: Üçüncüsü: Euzu billahi's semi'i'l alim min şeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Sohbetlerde mesela veya tevarürlerde illa Fatiha diyor. Bu da bu da caiz değildir. Bunun asla faslı yoktur. Bunların hepsi daha, da. bunlar, evet. he, bunlar hepsi bunlar hepsi bunlar hepsi bidat ve meclislerin sonu böyle lillahi'l-fatiha bir de cenazaya cenazayı yes. götürüyorlar lillahi'l-fatiha Allahu akbar cenazayı götürürken la ilahe illallah subhanallah ve elhamdülillah Bunlar bunların hepsi bid'at, hurafe, murafe bunların aslı yoldur. Kesinlikle. Yani. Lillahi'l-fatiha. Bu caiz değildir. Kur'an'ı kerimle <gülüyor> dinlemek dinlemek de yani okumak kadar sevap mıdır daha az sevap mıdır? Yani, gerçekten Kur'an okuyan kişi, dinleyen kişi aynen yani okuduğu gibi sevap alıyor. Yani kasetten dinlemek, bilgisayardan dinlemek. Tamam. Okuduğu gibi sevap alıyor. Aynen okuduğun gibi. Çünkü özellikle okumasını <gülüyor> bilmeyenler ne yapıyor? O dinliyorlar. Ve onun için e, namaz esnasında Allah Resulü ve Sen diyor ki Kur'an okunduğu zaman ne yapacaksınız? Dinleyeceksin. Yani cehren kişi Fatiha'yı okuduğu zaman onu dinleyen aynen okumuş gibi oluyor. Onun için cehren Fatiha okunduğu zaman... İmam Malik'e göre hiç Fatiha okunmaz. Ee, Ahmet bin Hanbel'in iki, iki görüşü var. Bir görüşüne göre durduğu yerlerde okuyacaksın. Durmadığı yerlerde okumayacaksın. İmam-ı Şafi dursa da durmasa da okuyacaksın diyor. Tamam mı? Abu Hanife'ye göre ister gizli olsun, ister açık olsun diyor ki hiç okumayacaksın. Tamam mı? Öyle diyorlar. Ama burada da Hanefiler gerçekten hata ettiler. Çünkü burada cehren okumayacaklar ama gizli namazlarda evet. okuması batiyası olmayan namaz olmaz. Tabii canım. Çenal namazında sağa sola selam veriyorlar ayaktayken mesela selam namaz. Bir, bir, e, bir sakıncası bir yoktur. Sakıncası. Yani sadece sağa da selam verilebilir. Yani e, ha, Hanberiler sadece sağa selam verirler. Ama Şafiiler ve ki her iki tarafa selam veriyorlar. Al. Bir sakıncası yok. Çıkarttım. Çıkarttım. Önce Bismillah, dışarı çıktın Bismillah, arabaya bindin Bismillah. Değmeyeceksin ki Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir şey görmüştüm. Unutursan her yemekten başında söylemeyi, ortasında aklına gelirse Bismillah evvelin evvel ahirine diye bir şey L var. Evvelin evvel ahirine diye. Bismillah evveli ve ahirin. Evveli ve ahirin. Doğru mu şey? Ha. Ha. Doğru. Evvel evveli var. O Unutursan diyorlar, ortada aklına geldiğini yani, söyleyelim. Bismillah. Bismillah. El evveline ve el ahirene, yani geçmişlerin ve geleceklerin arası olur. Arif'te binmeyiz de. Evveli ve el Evveli ve ahirene. Yani hani unuttuysa sonra birisi hatırlattı ve sen kendisi aklına geldi ki ben Besmele'ye getirmedim. İşte o zaman yani başlangıç için olduğu gibi şimdiki başlangıçtan sonra da yine Besmele'ye getiriyorum anlamına geliyor. Evet.